544, numaralı konu, ilk muhacirlerin Üsam hakkındaki düşünceleri ve peygamberin Üsam'ın emirliğine dil uzatan kimseleri azarlaması, evet, Hazreti Peygamber, Üsam bin Zeyti Übna denilen yere göndermek istedi, kendisini oraya sabahın erken saatlerinde saldırmasını ve evlerini ateşe vermesini emretti, sonra ona bir sancak vererek, Allah'ın ismi üzerine git, buyurdular, sancakla birlikte huzurdan çıkan Üsam onu büreyde bin el-Husayb el-Estemi'ye verdi, o da onu Üsam'a evine götürdü. Üsam Hazreti Peygamber'in emri gereğince ordugahını Medine yakınlarındaki Cürüf denilen yere kurdurdu. Halktan hazırlıklarını tamamlayanlar gidip Üsam ordusuna katılıyorlardı. Diğerleri ise hazırlıklarını tamamlamak için gayret sarf ediyorlardı. Sonunda ilk muhacirlerden ve ensardan istisnasız herkes bu orduya katıldılar. Bunlar arasında muhacirlerden Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Saad bin Ebi Vakkas, Ebu Lavr Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil Ensardan ise Katade bin Numan ile Seleme bin Eslem bin Hureyş de bulunuyordu. Muhacirlerden bazıları ki özellikle de Ayyaş bin Ebi Rabia Üsame'nin ordu kumandanlığına pek sıcak bakmadılar ve nasıl oluyor da Hazreti Peygamber bu kadar genç birini ilk muhacirlerin başına kumandan tayin ediyor dediler. Bu konuda epey tartışmalar oldu. Hazreti Ömer bunları işittiğinde gidip onları azarladı ve sonra da gelip bu olan bitenleri Hazreti Peygamber'e haber verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çok öfkelendiler, başlarına bir bez bağlayıp üzerlerinde kadifeden bir elbise olduğu halde minbere çıktılar, Allah'a hamdu sen alır ettikten sonra şunları söylediler, ey insanlar, duyduğuma göre Üsame'nin ordu kumandanlığı hakkında bazı şeyler söylüyormuşsunuz, Allah'a yemin ederim ki daha önce babasını emir tayin ettiğim zaman dil uzattığınız gibi bu kez de oğlunu kumandan tayin edişime dil uzatıyorsunuz, fakat şunu biliniz ki onun babası emir olmaya hepinizden daha layıktı. Aynı şekilde bugün de oğlu içinizde ordu kumandanlığına en layık kişidir, babası zeyt benim için insanların hepsinden sevimliydi, şu anda onun oğlu da benim katımda herkesten daha sevimlidir, o ikisi her zaman için hayırdadırlar, Üsame'ye iyi davranınız, çünkü o sizin en hayırlılarınızdandır, daha sonra Hazreti Peygamber Minber'den inerek evlerine gittiler, Rebiyül evvel ayının 10. günü ve günlerden de cumartesiydi. Üsam ile gidecek olan Müslümanlar gelip Hazreti Peygamber'e ve veda ettiler, bunların arasında Hazreti Ömer de vardı, Hazreti Peygamber onlara, gidiniz ey Üsam ordusu, buyurdular, onların çıkışından sonra Üsame'nin annesi Ümmü Eymen girerek, ey Allah'ın Resulü, sen iyileşinceye kadar Üsame'yi bekletsen olmaz mı, çünkü o bu şekilde giderse hiçbir şey yapamaz, dedi, Hazreti Peygamberse bunu kabul etmedi ve Üsam ordusunun gönderilmesini emretti, bunun üzerine orduyla gidecek olan halk ordugaha döndüler ve o geceyi orada geçirdiler,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 Oraya varır varmaz askere toparlanmalarını emrettim ve sonra da hareket emri verdim, o sırada günde bir hayli ilerlemişti.